Jean-Jacques Rousseau Yalnız Gezenin Düşleri Birinci Gezi İşte, yeryüzünde yalnızım. Kendimle baş başayım. Artık ne kardeşim var, ne benzerim, ne de dostum. İnsanların en seveceni, en cana yakını bu insanlar arasından söz birliğiyle çıkarıldı. Bunlar, düşmanlıklarını hainliğin son sınırına götürerek Duyarlı ruhuma hangi üzüntünün daha çok dokunabileceğini araştırdılar. Ve beni kendileriyle birleştiren bağların hepsini kesip attılar. Kendileri istemeseler de onları sevebilecektim. Sevgimden ancak insan olmaktan çıkmak yoluyla kurtuldular. Öyle istediklerine göre şimdi benim için yabancı, adı sanı bilinmeyen insanlar onlar. Birer hiçler. Ama... Onlardan ve her şeyden sıyrılmış bulunan ben neyim? Bana bunu araştırmak kalıyor. Ne çare ki önce benim durumuma bir bakmam gerek. Sözü benzerlerimden kendime aktarmak için de gerekti bu. Bu garip duruma düşeli 15 yıldan çok geçtiği halde yine de düş gibi geliyor. Hala sindirim güçlüğü çektiğimi, kötü uyuduğumu ve uyanınca dostlarıma yine kavuşacağımı sanıyorum. Evet, hiç kuşkusuz. Ayrımına varmadan uyanıklıktan uykuya, daha doğrusu yaşamdan ölüme geçmiş olacağım. Her nasılsa eşya doğasından çıkacak. İçimde bir şey seçemediğim bir düşleme yuvarlandım. Ve bugünkü durumumu nedeni çok düşünürsem, nerede bulunduğumu o da ne az anlıyorum. Ah, varacağım sonu önceden nasıl anlayabilirdim? Beni pençesine aldığını bugün bile anlayamıyorum. Hiç değişmeyen, hala neydiyse o olan benim. Bir gün gelip bir canavar, zehir saçan bir adam, bir öldürmen yani katil sayılacağımı, insanoğlunun nefret ettiği ayak takımının oyuncağı olacağımı, gelen geçinin beni yüzüme tükürerek selamlayacağını, bütün bu kuşağın söz birliğiyle beni diri diri gömmekten hoşlanacağını kestirmeye sağduyum izin verir miydi? Şaşkınlık ve katlanamayış beni on yıldır dinmeyen bir sabuklama nöbeti içine attı. Bu sürede de yanlış üstüne yanlış, budalalık üstüne budalalık yaparak, önemsizliğimden dolayı talihimi ellerine alanlara yazgımı kesin olarak belirlemeye yarayacak, Birçok silah vermiş oldum. Uzun zaman boşuna var gücümle çırpındım. Becerikli, ikiyüzlü, ustaca ve önemli olmadığım gibi, açık sözlü, sabırsız ve çabuk kızar bir kişi olduğum için, çırpındıkça daldım ve, düşmanlarıma bana yeni yeni kötülükler etme konusunda, asla safsaklamadıkları fırsatları verdim. Sonunda, çabamın yararsızlığını, Boşuna üzüldüğümü görüp geri kalan tek kararı vardım ki o da yazgıya baş kaldırmadan boyun eğmekti. Acı ve boşuna bir karşı koymanın yorgunluğuyla uzlaşmayan o her şeye katlanmanın verdiği dinginlikle derdimi unutabildim. Bu dinginliğe bir etken daha karıştı. Acımasız düşmanlarım bana çektirme konusunda daha başka düzenler düşünürken Birini unuttular ki o da her seferinde yeni bir darbe indirerek acımasızlıklarının etkisini sürekli tazelemekti. Bana ufak bir umut ışığı bırakmak becerisini gösterselerdi, bu umut sayesinde beni hala ellerinde tutar, oynayabilir, gerçekleşmeyen bekleyişimle beni yeni bir üzüntüye mahkum edebilirlerdi. Ancak ellerindeki araçların hepsini birden kullanmadan tükettiler. Bana hiçbir şey bırakmamakla kendilerini de her şeyden yoksun ettiler. Beni boğdukları kara çalma, alay, rezillik ve aşağılama ne artabilir ne de eksilebilir. Ne onlar yeyinleştirebilirler ne de ben bundan sıyrılabilirim. Perişanlığımı en son sınırına vardırmakta öyle çok çabaladılar ki, bütün insan gücü, cehenneme özgü bütün hilelerin yardımıyla bile, ona hiçbir şey katamaz. Beden sızısı bile bu acıyı çoğaltacağını avutur. Beni inletirken içimi çekmekten kurtarır. Vücudumun parçalanması, yüreğimin parçalanmasına durdurur. Artık her şey oldu. Daha ne korkun var onlardan? Beni daha kötü bir duruma getiremeyeceklerine göre yeni korkulara düşüremezler. Kaygı ve korku. İşte. Sayelerinde kurtulduğum iki bela. Bu da bir kazançtır. Gerçek dertler beni daha az etkiler. Uğradığım dertlere katlanırım. Ama korktuklarıma asla. Onlar telaşlı düşlenimle türlü biçimlere girer. Genişler, büyür. Onları beklemek. Karşılaşmaktan daha korkunç. Tehdit. Vuruşun kendisinden daha kötü. Ama gerçekleştiler mi? Düşlemdikleri yitip asıl niteliklerini bulurlar. O zaman bu dertleri sandığımdan daha hafif görür ve acılar ortasında ferahlarım. Öylece herhangi yeni bir kaygıdan ve umutsuzluğun üzüntüsünden kurtulur. Hiçbir şeyin daha çok ağırlaştıramayacağı bir duruma alışma sayesinde günden güne daha kolay çeker olurum ve zamanla duyarlığım azaldığı için onu uyandırmak güçleşir. Düşmanlarım Düşmanlıklarının bütün araçlarını hesapsızca tüketmekle bana öyle bir iyilik ettiler. Beni egemenlikleri altında tutamaz oldular. Ben de artık onlarla eğlenebilirim. Henüz iki ay geçmemiştir ki yüreğime yeniden tam bir erinç geldi. Çoktan beri hiçbir şeyden ürkmez olmuştum. Ama hala umudum vardı. Ve kimileyin beslenen, kimileyin aldatılan bir umut, Bin bir türlü istek ve düşüncenin beni alt üst etmesine araç olmuştu. Hüzünlü ve aynı zamanda beklenmeyen bir olay, sonunda yüreğimdeki bu zayıf umut ışığını da söndürerek, yeryüzündeki yazgımı kesin bir biçimde belirledi. O günden beri, koşulsuz bir boyun eğiş içine girdim ve dinginliğe kavuştum. Bana karşı olan düzeni, bütün olarak görmeye başlar başlamaz sağ kaldıkça, Halkı yeniden kendimden yana çevirmeyi başaramayacağımı iyice anladım. Aslında karşılıklı olmasına olanak kalmayan bu barışın artık bir yararı da yoktu. İnsanlar bundan sonra bana dönseler de beni bulamayacaklardı. Onlarla ilişkilerim bana aşıladıkları beğenmezlik yüzünden hem anlamsız hem de benim için büyük olacaktı. Yalnızlığımda Onlarla birlikte yaşamakta bulamayacağım bir mutluluk buluyorum. İnsanlar toplum yaşamının bütün zevkini yüreğimden kopardılar. Artık bu yaşta o zevki duyamam. İş işten geçti. Bundan böyle iyilikte kötülükle ettiler, onlardan gelen her şeye karşı ilgisizim. Ne yaparlarsa yapsınlar. Karşıtlarım benim için bir şey yapamazlar. Ama yine geleceğe bel bağlıyor, daha insaflı bir kuşağın, bugünkü kuşağın benim için verdiği yargıları ve bana uygun gördüğü davranışı inceleyerek kendisini yönetenlerin hilesini ortaya çıkaracağını ve sonunda beni olduğum gibi göreceğini umuyorum. Bir umuttur ki bana konuşmalarımı yazdırdı ve beni onları gelecek kuşaklara bırakma konusunda delice bin türlü girişime yöneltti. Uzak bir gelecekle ilgili olan bu umudum beni yaşadığım dönemde henüz insaflı bir yürek ararken kapıldığım yürek çarpıntılarına düşürdü. Uzaklaştırmak istediğim o umutlar aynı zamanda beni bugünün insanının oyuncağı durumuna koyuyordu. Bu bekleyişimi ne üzerine kurduğumu konuşmalarımda söyledim. Oysa yanılmıyormuşum. Yanıldığımı son saatimde ve Henüz zaman geçmeden bir kaygısızlık ve dinlenme arasında bulabilecek denli erken anladım. O ara sözünü ettiğim dönemde başladı. Artık kesilmeyeceğini sanmama yol açan kimi nedenler vardı? Halkın benden yana döneceğini ummaktaki yanılgımı yeni yeni düşüncelerle ölçmeden gün geçmiyor. Bunda zamanın etkisini bile beklemek yanlıştı. Çünkü yetişenler bile bana gelince kişiliğime kin güden topluluklardan birbirini boyuna izleyen rehberlerce yöneltilmektedirler. Kişiler ölür ama topluluklar ölmez. Onlarda aynı tutuklar ve alışkanlıklar yaşar. Düşmanlıkları da bunu aşırılayan kötü bir ruh gibi ölmez olduğundan aynı çabayı sürdürür gider. Düşmanlarımın hepsi birer birer göçtüğü zaman bile doktorlarla, Küçük kilise söylevcileri hala yaşıyor olacaktır. Düşmanlarım yalnızca bu doktorlar söylevciler olarak kalsa bir de yaşarken nasıl beni rahat bırakmadılarsa ben öldükten sonra da ölümü rahat bırakmayacaklarından emin olmalıyım. Gerçekten gücendirdiğim doktorlar belki zamanla yatışırlar. Ama sevdiğim ve saydığım çok güvendiğim bu kilise adamları yarı keşiş söylevciler her zaman Amansız olarak kalacaktır. Benim suçum onların insafsızlığından doğmuştur. Bir suç ki onurları bağışlamayacak ve düşmanlığını durmadan beslemeye, ateşlendirmeye çalışacakları halk en azından kendileri denli düşman kalacaktır. Yeryüzünde benim için her şey bitti. Artık bana burada ne iyilik edebilirler ne de kötülük. Bu dünyada umacağım ya da korkacağım bir şey kalmadı. Uçurumun dibinde rahatım. Umutsuz bir ölümle ve Tanrı'nın kendisi gibi duygusuz. Bundan böyle benim dışımda olan her şey bana yabancıdır. Yeryüzüne ne yakınım kaldı, ne benzerim, ne de kardeşim. Yerin üzerinde başka bir gezegenden düşmüş gibiyim. Çevreme baktıkça herhangi bir şeyi seçebiliyorsam, bu yüreğimi parçalayan bir şeydir. Ve benimle ilgili olan her neyi görsem, beni ya başkaldırı eğiten, ya da acıya düşüren bir nesnedir. Boş yere üzüntü veren acı konulardan ayrılalım. Avuntuyu, umudu ve sessizliği ancak kendimde bulduğum için ölene dek yalnızım. Kendimden başka hiç kimseyle uğraşmayacağım ve uğraşmamayı istiyorum. İşte böyle bir durumdadır ki bir zamanlar itiraflarım dediğimin insafsız ama içten incelemesini sürdüreceğim. Son günlerimi Kendimi incelemek ve yakında kendi hakkımda vereceğim hesabı şimdiden hazırlamakla geçiriyorum. Kendimi bütünüyle ruhumla konuşma zevkine bırakayım. O ruh ki insanların elimden alamayacakları tek şeydir. Üzerlerinde durarak içimdeki eğilimleri düzene koymayı ve bunlardan kalan kötülüğü düzeltmeyi başarırsam büsbütün gereksiz olmamış olur. Ve artık bu dünyada hiçbir işe yaramadığım halde son günlerimi boşuna geçirmiş olmam. Her günkü gezintilerim çoğunlukla unuttuğuma üzüldüğüm nefis görünümlerle dolmuştur. Hala anımsayabildiklerimi yazacağım. Onları okudukça hazım yenilenecek. Yüreğimi layık olduğu ödülü düşünürken dertlerimi bana acı verenleri ve düştüğüm aşağılık durumu unutacağım. Bu sayfalar, düşlemlerimin ancak düzensiz bir anı defteri olacak. Onlar da kendimden çok söz edilecek. Çünkü yalnızlık içinde düşünen bir adam, doğal olarak kendisiyle uğraşır. Ama gezerken aklıma gelen başka düşüncelerin hepsine yer verilecektir. Düşündüklerimi aklıma geldikleri gibi söyleyeceğim ve aralarında bir gün önceki düşüncelerle ertesi günkiler arasında nedenli az ilgi varsa o denli az ilgi olacaktır. Ancak bunlar düşmüş olduğum bu garip durumda zihnimin durmaksızın beslediği duyguları ve düşünceleri anlatma sayesinde öz yapımla huyumu daha iyi tanıma fırsatını verecek. Böylece şu sayfalar itiraflarıma bir ek olarak görülebilir. Ancak onlara itiraf adını vermiyorum. Çünkü bu yolda söyleyecek bir şey kalmadı. Yüreğim mutsuzluğun ateşinde temizlendi. Nedenle dikkatle araştırırsam araştırayım, onda ayıplanacak herhangi bir eğilim bulamaz gibiyim. Bütün dünya sevgileri o yürekten koparıldıktan sonra daha ne itirafım olabilir? Kendimi ne öveceğim var ne de yereceğim. Artık insanlar arasında bir içim. Onlarla gerçek ilişkim kalmadığından hiçten başka bir şey olamam. Hiçbir iyilikte bulunamaz oldum ki kötülüğe çevrilmesin. Kendime ve başkasına zarar vermek sizin davranamıyorum. Her şeyden her şeyden kaçınma elimden geldiğince yerine getirdiğim bir görev biçimine girdi. Ama vücudumun bu devinimsizlik ve işsizliğine karşın ruhum hala etkindir. Hala düşünceler, duygular doğuyor. Ve sanki onun içsel yaşamı dünyasal, maddesel her türlü ilginin kesilmesiyle artmıştır. Vücudum şimdi benim için ancak bir engel. Büyük olup gücüm yettiğince ondan sıyrılmaya bakıyorum. O da ne hani acayip bir durum. Elbette ki çözümlenmeyi ve betimlenmeyi gerektirir. İşte son boş zamanlarımı bu incelemeye ayırıyorum. Bu işi başarmak için düzenli ve yöntemli olmalı ama bu benim gücümün üstündedir. Aslında... Ruhumun değişikliklerini ve bunların aşamalarını öykülemek beni amacından uzaklaştırır. Ben bir bakımdan kendi üzerimde hava bilimcilerin havayı her gün anlamak için giriştikleri işlemleri yapacağım. Basınç ölçeri ruhuma uygulayacağım ve iyi yöneltilmiş uzun zaman yinelenmiş bu işlem bana hava bilimcilerin vardıkları sonuçlar kadar güvenilir sonuçlar verecektir. Ama bu girişimimi Onlara denk genişletmiyorum. İşte mi? Bir yöntem haline getirmeye çalışmaksızın kaydetmekle kalacağım. Başka bir amaçla, Montaigne'ninki gibi bir girişimde bulunmuyorum. Çünkü o denemelerini başkaları için yazmışken ben düşüncelerimi yalnızca kendim için yazmıyorum. Daha yaşlanıp göçmem yakınlaştığında umduğum gibi bulunduğum durumda kalmışsam onları okumak. Bana yazmaktan aldığım zevki anımsatacak ve geçmiş zamanı canlandırmakla ömrümü iki katına çıkartacak. İnsanlara karşın toplumsal yaşamın tadını hala tadabilecek. Kendi yaşlı durumumda benden daha az yaşlı bir dostla yaşıyormuşum gibi yaşayacağım. İlk itiraflarımla konuşmalarımı düşmanlarımın aç ellerinden kurtarıp gücüm yeterse gelecek kuşaklara ulaştırmak kaygısıyla yazıyordum. Bu yapıtımı kaleme alırken aynı kaygıyı duymuyorum. Bunun gereksiz olduğunu biliyorum. Artık insanların beni daha iyi tanımaları isteğim söndüğünden yüreğimde belki bugün hepsi yok olmuş bulunan gerçek yazılarımla masumluğumun belgesinin sonunun ne olacağı konusunda derin bir ilgisizlikten başka bir şey yoktur. Eylem ve davranışlarımın izlenmesi, bu sayfaların merak uyandırması ve çalınması, ortadan kaldırılması ya da değiştirmeleri gibi olasılıklar artık umurumda değil. Yazılarımı ne gizliyor ne de kimseye gösteriyorum. Ben sakken onları ele geçirmekle ne yazmaktan aldığım zevki, ne içlerindekilerin anısını ne de yalnızca ürünü oldukları ve kaynağı ancak benimle birlikte dinleyecek düşüncelerimi benden alabilirler. Yıkımların başlar başlamaz talihime başkaldırmamayı ve bugün verdiğim kararı vermeyi bilseydim insanların bütün çabalarıyla korkunç düzenleri üzerimde etkisiz kalır. Onlar da rahatımı bugünkü başarılarıyla nasıl bozamıyorlarsa o tarihte dahi hileleriyle bozamazlardı. Düştüğüm aşağılık durumun keyfini serbestçe sürüsünler. Benim masumluğumdan zevk almama ve kendilerine karşın yaşamımı erinç içinde bitirmeme engel olamazlar.